Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulullah. Şimdi arkadaş bir arkadaş soruyor diyor ki, eee hayızlı kadın Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi? Zikir yapabilir mi? Camiye girebilir mi? bunların hükmü nedir? evet, hayızlı kadın alimler ihtilaf ettiler Kur'an okumasında ama racih olan racih olan Allahu alem Kur'an okuyabilir bir mahsuru yoktur. Ama bir şartla Kur'an'ı mesetmeden yani ezberden, hafızdan okuyabilir. Kur'an'ı eline almadan e, okuyabilir. Bir mahsuru yoktur. Ama kim okuyabilmez Kur'an'ı Kerim'i? Cünüb olan. Cünüb olan yani cenabetli olan yani büyük ebdes üzerine düşen okumaz. Ama e, haiz ve nifas olan kadınlar okuyabilir. Bir mahsuru yoktur. Okumayan diyen alimler bir hadiste isnad ettiler. O hadiste ee, La teqra'ul haiz ve la cunub şey emine'l-Kur'an Haiz ve cunub Kur'an'dan bir şey okumaz. Bu hadis zayıftır. İttifaki ehlil ilim Bu hadis zayıftır. Ve lakin Cunub olan kadın ne Kur'an okuyabilir ezberden ne de Kur'an'ı tutabilir. Hatta temizlenmesi lazım. Neden dediler alimler? Çünkü bunun vakti, zamanı azdır. Ama hayızlı kadın elin önce iradesinin haricinde bir şeydir. Allah'ın vergisidir. Allah vermiş haizi. Bir de uzundur. O uzun haiz olduğu için o kadının ne günahı var? Ezberi var, ee, Kur'an-ı Kerim okumak var. Yani hayızlı kadın oldu Hayızlı kadın artık şey yapamaz mı? Kur'an okuyamaz. Allah'tan uzak mı olur? Hayır. Kur'an okuyabilir. Alimler diyorlar ki bir mahsuru yoktur inşallah ama ezbere. Kur'an-ı Kerim dinleyebilir, teypden Kur'an okuyabilir ama ezbere okuyabilir, Kur'an-ı Kerim'i tutmaz. E, tabi bunu okuyunca minbâ bir evle daha evledir. Şeyi okuyabilir, dua okuyabilir bir mahsuru yoktur. Dua edebilir, meşhur dualar edebilir, ayetteki duaları edebilir. Bunun haricinde tefsir kitaplarını okuyabilir, tutabilir. Yani ilim kitaplarının değil sadece bir kitap tefsir kitabıysa elinde tutabilir ama ayet olduğu yerlerine elini sürmez. O kadar. Hatta temizlenene kadar hiçbir mahsuru yoktur. Okur e, ama cünüp olan bunu yapamaz. Çünkü Cunbun zamanı dardır, kısadır. Bunu ne yapması lazım? Temizlenmesi lazım. Hatta şey olmasın. Ondan dolayı kadın Cunb his olduğu, nifas olduğu zamanda Kur'an-ı Kerim sıracih görüşe göre okunabilir, bir mahsuru yoktur. Dua yapılabilir. Bir de camilerde. Camiye girebilir mi? Girebilmez. hayızlı kadın. hayızlı kadın camiye giremez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, musallada bile, beyram namazında, caminin haricinde musallada bile kadınları arkada oturtmuş. Onun için girebilmez. İlla kadın zaruret için caminin içinden geçebilir. Acele. Bir işi olur, bir şey olur. Ama ne olur? Şeyi, e, camini, camide kalamaz. Onun için bir kadın camiye girip konferans dinleyemez. Çünkü camide kalması e, mukabeleye katılamaz. Çünkü camide girmesi bunun e, üzerine ittifak var. Yani bu e, şeydir e, ittifak olduğu için üzerine burada apaçuk e, delil var. Yani onun için burada iştihat kapsı e, açuk değil. E, evet. E, ama diğer e, meselelerde elhamdülillah haicli kadın Kur'an okuyabilir. Hiçbir mahsuru yoktur. Alimler bunun üzerinde yani cumhur ülemenin kavludur bu. E, hayızlı kadın bir mahsuru yoktur. E, Ezbere okuyabilir. Kur'an içerimi tutmadan e, eğer ezberi var ise e, edebilir. E, dua, mesela sabah akşam dualarında ayetel kursudur, e, felaknastır. bunları da okuyabilir. İnşallah bir mahsuru da yoktur. E, Wallahu alem ve sallallahu alem Muhammed ve ala ve sahbihi ecmeyin.